Merhaba, bu derin dalışımıza hoş geldiniz. Bugün elimizde Doktor Alaaddin Ali'nin İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabından bir bölüm var. Ee, bir de tabii notlarımız. Evet. Odaklandığımız hikaye fırtınada uyuyan adam. Temel sorumuz da şu aslında, hayatın o kaçınılmaz fırtınalarıyla yani krizlerle nasıl başa çıkarız? Çok önemli bir soru. Doktor Ali'nin metni de zaten başta hayatı fırtınalı denizlere benletiyor değil mi? Aynen öyle. Ve limana varmak için sadece hani pratik hazırlık yetmez diyor. İman, sabır, tevekkül gibi içsel dayanakların da altını çiziyor. Hı hı. İşte bu iki hazırlık türü yani dışsal ve içsel nasıl birleşiyor biraz bunu deşeceğiz bugün. Evet kaynak metin şey diyor fırtınalar bizi sarsar ama aynı zamanda eksiklerimizi de gösterir gelişmemizi sağlar yani bir ayna gibi aslında. Bir ayna görevi görüyor doğru Hikaye de tam bu fikri anlatıyor zaten fırtınalarıyla meşhur bir kıyı bölgesi düşünün. Hı. Bir çiftlik sahibi var acilen yardımcı arıyor ama kimse o bölgede çalışmak istemiyor. İşte fırtına korkusu yüzünden. E tabi zor şartlar. Ta ki e, zayıf yapılı, tecrübeli ama ilk bakışta biraz garip duran bir aday çıkana kadar. Evet o ilginç karakter. Çiftlik sahibi de artık umutsuz yani soruyor iyi bir çiftlik işçisimisin. Adamın cevabı hem şaşırtıcı hem de yani merak uyandırıcı. Ne diyordu? Evet efendim diyor ben rüzgar estiğinde uyuyabilen biriyim. Vay canına çok ilginç bir cevap. Çiftçi tabi afallıyor ama başka seçeneği de yok. Mecburen işi alıyor. Ve bu yeni işçi hani görünüşünün aksine acayip çalışkan çıkıyor. Çiftliği kısa sürede bir düzene sokuyor. İşte hikayenin dönüm noktası da burada başlıyor aslında. O meşhur herkesin korktuğu fırtına bir gece ansızın patlıyor. Evet. Rüzgar uğulduyor, yağmur camları kıracak gibi her şey sallanıyor. Çiftlik sahibi tabi panikle fırlıyor yerinden. Eyvah diyor herhalde. <gülüyor> Aynen. Fenerini kaptığı gibi işçinin kaldığı yere koşuyor, kapıyı yumruklamaya başlıyor. Uyan fırtına geldi kalk her şey mahvolmadan bir şeyler yapmalıyız. Ama içerden gelen cevap çiftçiyi daha da çileden çıkarıyor başta. Ne diyor işçi? İşçi yatağında sakince öbür tarafına dönüp mırıldanıyor. Gerek yok efendim. Size söylemiştim hatırlarsanız ben rüzgar estiğinde uyurum. İşte bu an. Çiftçinin öfkesi önce bir şaşkınlığa sonra da e, bir meraka dönüşüyor. Ne oluyor yahu diye düşünüyor herhalde. Aynen. Neler olduğunu anlamak için dışarı fırlıyor hemen. Ve dışarı çıktığında gördüğü manzara inanılmaz. Saman yığınları sağlam brandalarla örtülmüş. Hı hı. Hayvanlar güvenli bir şekilde ahırlara yerleştirilmiş, tüm kapılar sürgülü, pencereler sıkıca kapatılmış, yani çiftlikteki her şey fırtınaya karşı kusursuz hazırlanmış. İşte o an dank ediyor çiftçiye. Aynen. Adamın o rüzgar estiğinde uyurum sözü bir böbürlenme ya da şey, tembellik değilmiş meğer. Tam tersi. Tam tersi, derin bir hazırlığın ve öngörünün ifadesiymiş aslında. Bu noktada işte Doktor Ali'nin başta vurguladığı o içsel hazırlıkla dışsal hazırlığın birleştiğini görüyoruz sanki değil mi? Kesinlikle. Adımın bu sakinliği sadece yaptığı işlerden değil, belki de o işleri yaparken sahip olduğu iç huzurdan geliyor. Hani ben elimden geleni yaptım, gerisi tevekkül diyebilme hali. Çok doğru bir bağlantı. Metnin başındaki o iman, sabır, tevekkül vurgusu burada çok daha anlamlı hale geliyor. Peki bu hikayeden çıkarılacak dersler neler? Sadece pratik değil gibi. Kesinlikle değil. Birincisi, çok net bir şekilde proaktif hazırlığın gücü. Doktor Ali'nin bakış açısıyla bu sadece yapılacaklar listesi değil, bir zihniyet meselesi. Yani sorunları öngörüp onlar kapıya dayanmadan harekete geçmek. Bir alışkanlık aslında. Aynen, bir alışkanlık. İkincisi, baskı altında sakin kalabilmenin değeri. Ama bu pasif bir bekleyiş değil. Hazırlığın getirdiği, hani kazanılmış bir sükûnet bu. Evet, kazanılmış olması önemli. Çok önemli. Panik yerine bu sükûneti koruyunca daha doğru kararlar alıyorsun. Doktor Ali'nin bahsettiği sabır belki de burada devreye giriyor. Üçüncü bir nokta daha var bence. Beklenmedik kaynaklardan öğrenmeye açık olmak. Çiftçi işçinin o garip görünüşüne tuhaf cevabına takılıp kalsaydı, evet. e, bu dersi asla öğrenemeyecekti. Doktor Ali belki de bu yolla diyor ki, ön yargılarımızı, varsayımlarımızı bir sorgulayalım. Bilgelik bazen en umulmadık paketlerde de gelebilir. Çok güzel bir nokta. Tüm bunlar, hani modern terimlerle söylersek, hem kişisel hem de kurumsal kriz yönetimi, hashtag kriz yönetimi ve dayanıklılık. Hashtag dayanıklılık inşa etmekle doğrudan ilgili. Evet, hashtag kriz yönetimi ve dayanıklılık. Hikaye bize şunu gösteriyor, hazırlık sadece fiziksel önlemler almak değil, aynı zamanda zihinsel ve belki de manevi bir duruş geliştirmek. O uyuyan adam aslında en uyanık, en hazırlıklı olanıydı. Hazırlıklı olmak krizi yaşama şeklimizi kökten değiştiriyor. Öyleyse tüm bunların özü ne? Şunu anlıyoruz. Hayatın fırtınaları kaçınılmaz, gelecekler. Evet. Ancak kaosun tam ortasında bile bir iç huzuru, bir denge noktası bulmak mümkün. Anahtar ise fırtına gelmeden önce yapılan hazırlıkta yatıyor. İşte rüzgar eserken uyuyabilmek bu bütünsel hazırlığın en büyük ödülü belki de. Kesinlikle. Bu derin talışı bitirirken size Doktor Ali'nin metninden ilhamla üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım o zaman. Lütfen. Hikaye daha çok çiftliğin fiziksel hazırlığına odaklandı değil mi? Samanlar, ahırlar falan. Evet. Ancak doktor Ali başta manevi hazırlığında altını çizmişti. İman, sabır, tevekkül. Şimdi soru şu. Hayatın kaçınılmaz fırtınaları karşısında kendi içsel hazırlığımızı, yani zihinsel, duygusal ve manevi dayanıklılığımızı nasıl güçlendirebiliriz? Hmm. Tıpkı işçinin dışarıdaki fırtınaya rağmen içeride uyuyabilmesi gibi, biz de dış koşullar ne kadar çalkantılı olursa olsun içsel bir sakinliği nasıl bulabiliriz? Yani bir sonraki potansiyel fırtınanızı hazırlamak için bugün atabileceğiniz somut veya soyut adımlar neler olabilir acaba? Üzerine düşünmeye değer.